الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 Subhanak la ilmelena illa ma allamtena. Innak ant alalimul hakim. la fhemlena illa ma fhemtena. Innak ant aljawadul رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل وقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد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 وقال في آية أخرى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبده يوم القيامة والسموات مطيات بي. صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشم الكريم.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 sen gel bunun için zeliha gibi ahu efkan etme. İçimden geldi diyeyim. <gülüyor> Hazreti Nuh sıkıştığı zaman Rabbi inni mağlup Rabbi inni mağlup Rabbi inni mağlup Fantezir. Ve ben çevirip diyeyim Rabbena inna mağlubu Fantasir Rabbena inna mağlubu Fantasir El elden üzüldü Yer elden gitti Badı hazan esti Bağlar bozuldu Gülistan'da katmer güller kalmadı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 Rabbi inni mağlûb Rabbi inni mağlûb Rabbi inni mağlûb Rabbena inna mağlûbûn Rabbena inna mağlûbûn Fantasir ya Rahmer Rahimîn Fantasir ya Rahmer Rahimîn Durum dedim Başka türlü olamazdım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 Bizi hiçbir zaman terk etmeyen bizim Rabbi Kerimimiz var. Onun engin Keremine çok itimat ediyorum. Ben tam merdivenlerden yukarıya çıkarken hocamız ma veda karabu kavama kala. O Allah seni terk etmedi, sana darılmadı da diyordu. <Gülüyor> ve ben onu ummimle O Allah sizi terk etmedi, O Allah size darılmadı. Onun kapısının tokmağına dokunun. Yürekten, sızlıya sızlıya, illiye inliye onun kapısına dokunun. Topun, tüfeğin, füzenin yapamadığını yaptırtır Allah Celle Celaluhu. <Gülüyor> ve elimizden başka şey de gelmez. Biz muhabbet fedaileriyiz ve ben ona dönüyorum.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 بدوي الشاعر ان بالاره تدل على البعير واثار الاقدام تدل على المسير yerde deve tersi görseniz bir devenin geçtiğine delalet eder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 İnnemâ yahşallâhe min Allah'tan ancak alim olan kimseler korkar. Allah'tan ancak alim olanlar saygı duyar. Allah'a ancak alim olanlar inanır. İlden biri gözlerini çevirdi yüzüme baktı. Bunu Hazreti Muhammed mi naklediyor dedi? Bunu o mu söylüyor? Bu onun sözü değil.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 İman çekirdeği üzerinde marifet ne şüne mav Allah bilgisi demek. İnsan Allahı öyle bilir, öyle takdirini erer ki, başkaları eremez. Kur'an erilemediğini ifade ediyor. Wa ma qadarullah hak Kadri wal ardu jami'an kabdatuhi yom al kiyameti, wa bi Subhanehu ve taala amma yushrikun. Sadaka Allahu'l azim. Ve ma kaderella hakka kadre. Allah'u hak ile takdir edemediniz. Bilemediniz. Bilemezsiniz. Siz nereden bileceksiniz? Çok ehli tahkiki, kazreti muhbir-i sadıkı şöyle konuşturuyorlar. Ma'arafna hakka marifetike ya maruf. Ey varlı, her şeyden daha ayan olan Ey şiddeti zuhurundan gizli olan Allah'ım, seni akılla bilemedik. Hazreti Muhammed öyle diyor. Ma abednaka haqq ibadetike ya mabut dedirtiyor ehli tahkik. Ey mabut sana akılla kulluk yapamadık. Ali, senin benim onu akılla idrak edemememiz, bilemememiz bir ölçüde tabi olur.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 Ama inanın bir kere dizimin bana çözülmedi. Ulan hain, ulan hain otuz senedir kandırıyorsun. Milleti kandırıyorsun. Başlayın, başlayın içimin kendime karşı sesi. Kendimin kendime karşı isyanı. Kendimi ırgalamam. Kendimi hesaba çekmem.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 o en ağır şeyleri dahi omuzlayıp götürmeye kararlı olan her şeye avet diyen ashabı kiram bu defa diyorlardı, diyorlardı ki La nuti kuha ya Resûlallah. Buna gücümüz yetmeyecektir. Tam hüzünle dolmuştu. Tam ağlayacaktı. Ağladığı zaman arş ihtizaza gelecekti. Sama da sarsılacaktı. Cibri gelecekti. Yük hafiflendi diyecekti.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 قُولُ سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا Cihan yangınlarla dolsa da dahi سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا Yangınlar başımızı sarsa da سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا Cehennemlere koysan da سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا İflahımızı kessen de Semihana vatana Çünkü senden kaçılamaz La ve ferre illa ileyk La ve ferre illa ileyk La ve ferre illa ileyk Semihana vatana Bir musiki tutturulmuş gidiyoruz ki Arş-ı Azam ihtisaza gelmişti adeta Semihana vatana diyorlardı Onlar demeye dursunlar Semanın dili çözüldü. Semadan ayet nazil oldu. Ame'n er-rasulü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel ve ve ve Ve ve ve ileykel Takdir ediyor Allah. Ve qalu semi'na ve ata'na. Onlar semi'na ve ata'na dediler. Meleaiyala'nın sakinlerine diyor ki: Ben ağır bir vazife yükledim. Götürülecek gibi değildi. Ama bir hal istifsar ettiler. İşin başka yolu olmadığını öğrenince qalu semi'na ve ata'na. Benim kullarım Semina ve Atana dediler. Bakın kullara. Kul böyle olur işte. Semina ve Atana. Ufraneke Rabbena ve İleykel Masir. Senin affı mağfiretini diliyoruz. Masir sanadır. Neticede dönülecek sensin. Sana dönülecek, sana varılacak. <gülüyor> <gülüyor>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 Şeref nüzul olduğu gibi ankada zahrak ve refa'na lek zikrek allazi anqad zahrak senin sırtından yükü kaldırdı o yük ki çatır çatır belini kırıyordu çatır çatır sahabenin belini kıran bu yük la yukellifullah nefsen illa vasaaha leha ma kesebet ve aleyha maktesebet ayeti kerimesiyle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 Vela yecid dunillahi veliyen ve la Allah'tan gayri ne bir yardımcı ne de bir dost bulamayacaktır. Ayeti duyunca Hazreti Ebubekir vela alemu illa anni kad vecehtu zahri ingisaman ov ingasama. Kendimi belim kütür kütür kırılıyor gibi hissettim. Rengi öyle kaçtı ki Allah Resulü sordu. Ma sha'nuke ya Ebubekir?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 Bugün alemi İslam'ın çektiği şeyler de onun bir kızım seyyahat ve günahlarına kefaretdir ama ben bugün çekenler hakkında böyle bir suizanda bulunmak istemiyorum. Bugün kendisine uzanacak elleri beklerken uzanan ellerin başındaki örtüleri aldığı bir dünyada anamı, bacımı, kız kardeşimi, gelinimi töhmet altında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 165 gün içinde bir gecen var mı talihli yanaklarında gözyaşların gamzi halinde sana arzı didar ettim talihlilikten bahsediyorum Allah muhabbetinden bahsediyorum Allah muhabbeti onunla sıkı gizli